Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> Sana bir soru hacivat. Sor bakalım Karagöz'cüm. Ama zor olmasın, dinleyicilere rezil olmayalım. Basit, üstelik benim sorularımda üç yanlış bir doğruyu götürmüyor. Aman neyi Neymiş senin bu soru? Issız bir adaya düşsen yanına üç şey ne alırsın? Ee, bilmem kim. Ee, bir kayık alırım herhalde, geri dönmek için. Diğer iki şeye gerek yok zaten. Ya Hacıvat. <gülüyor> ne açık göz adamsın. Adaya düşüyorsun efendim, tatile gitmiyorsun. Kayıkla beraber düşemeyiz diyorsun yani. Yok acıvat, kayıkla düşemezsin. Peki, ihtiyaçlarımızı temin edebileceğimiz bir adaya düşsek olmaz mı? Soruyu katlediyorsun sen birader. Peki, peki. Ee, kitap alırdım. Yiyecek bir şeyler ...bir de seni alırdım. Beni niye alıyorsun yahu? Ben soruyorum sana soruyu. Efendim. Sen olmazsan, ben kiminle hoş sohbet edip, arzu halimi serencam edeceğim. Yahu hayır da, beni alırken bana mı sordun? Belki ben ıssız adalardan hiç haz etmiyorum. Peki o zaman, cep telefonumu alırım. Issız adada nasıl çekecek telefon? Kapsama alanı dışına düştün sen yahu. Ee, diğer alacağım şey de, baz istasyonu belki. Toplam üç hak değil mi? E ee, telefon çekince ne olacak? Yardım isteyip hemen kurtulacağım oradan efendim. Ya Hacivat, kimsenin başına gelmeyecek sana geliyor. Nimet olarak, sen de hemen kurtulmaya bakıyorsun. Üç beş gün kafanı dinle, ıssız adadaki maceralarını yaz. İleride kitap olur, bak Lost aldı başını gidiyor. Lost ne birader? Yabancı dizi, ama yerli yabancı herkes izliyor bu diziyi. Acayip tuttu, ıssız adada geçiyor. Hatta bir şarkısı bile var. Lost Lost diye nice nice sine sarıldım. <gülüyor> Ne ee, e, Tamam tamam. Ee, biz soruna dönelim şimdi. Dönelim. Issız adaya düşsen yanına ne alırdın? Efendim. Hangi adaya düştüğümüz de çok önemli. Mesela büyük adaya düşeceksek direkt yerleşirim oraya. Yanıma da üç dilek hakkı olarak çimento, demir ve 35 inşaat ustası isterim. Ne yapacaksın onları be adam? Ne yapacağım? Hemen inşaata başlarım. Bu zamanda gayrimenkulden gayrisi kazandırmıyor. Uyan yerleşir ısız adaya. Ya vallahi acaba. <gülüyor> Sen sinekten yağ çıkarırsın. He birader. Devir sinekten yağ, inekten bal çıkartma devri. Efendim programımız burada bitti. Yazan Murak Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Gürültü yap my pardon <gülüyor> <gülüyor>